Merhabalar oğlum. merhabalar. Nasılsın? Daha iyi olamam herhalde. Hayatımın evet. en ilginç hafta sonlarından bir tanesini yaşadım. Sen nasılsın? Ben de ilginç bir hafta sonu yaşıyorum hala ama bilmiyorum sen herhalde bütün duygularıyla yaşadığın için iyi duyguları da edinmişsin. Biz biraz daha uzaktan endişeli yaşıyoruz bu hafta sonunu. Haziranın ilk hafta sonu 2013'te. Ama Özellikle senin öyle tam... hissetmene sevindim. Yani ben genelde biliyorsun, <gülüyor> iyimser olduğum için mi acaba böyle hissediyorum yoksa? E... <gülüyor> Sen tabii ki çok iyimser bir adamsın. Ama aynı zamanda da böyle garip bir e, bilgelik durumu da var yani. Sen öyle diyorsan bak ben şimdi iyi hissettim kendimi. Rahatladım yani şu an. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki 50 ben... dakikanın sonunda dinleyicilerimiz de iyi hissedebilir. E, çünkü iyi hissetmemek için gerçekten birçok sinyal vardı hafta sonu boyunca ama. E, konuşalım diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yani ya, diyorum çünkü yani. Mahir bizimle, Selen Serdaroğlu bizimle birlikte... Öncelikle merhaba. Kocaman bir Selen. hoş geldin Selen. <gülüyor> Alkış merhaba ben Selen. <gülüyor> hoş bulduk. Ee, Selen e, internet aleminde dijital editör olarak çalışan uzun senelerden beri bir arkadaşımız. Doğruysam yanlışsam ekleyebilirsin Selen. Ee, Uluban evet, TV'de öyle. gitti gidiyordu. Sen ne diyorum çalıştın daha önce. Ee, uzman TV ile gitti gidiyor kardeş şirketler aynı yapı altındaydı. Gitti hmm. gidiyor orada yer almadım. Uzman evet. TV ile olarak yer aldım. Ee, biz aynı kurum kültüründen gelen bir ekibiz. Ee, çok uzun seneler aynı ofislerde çalıştık. Hmm. Uzman TV daha sonrasında bağımsızlığını ilan etti. Hadi artık birazcık da kendi kanatlarımızı uçalım dedi. Ondan sonra işte tekrar devam ettik. Yani çok Tabii. uzun zamandır uzman TV'deyim. Selin'in e e-mailinin altında anlatacaklarım var yazıyordu. O yüzden çağırdık aslında. Biz, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz dedik, <gülüyor> aslında anlatacaklarım var yazıyor. Ne anlatacağı varsa şimdi anlatsın diye biz de çağırdık yani. Hadi bakalım. <gülüyor> Burada şöyle bir şey oldu yalnız. Sanki ben başvurmuşum gibi. Merhaba. Hayır <gülüyor> yok. <gülüyor> hayır, <gülüyor> biz... Merhaba olur. <gülüyor> biz zaten biz kendisiyle iletişime geçtik. Çünkü bizi takip eden insanların bir şekilde bu... ...adaptasyon ailesi diyoruz biz... ...adaptasyon ailesine ait olduklarını düşündüğümüz için... ...onların da değerli şeyler yaptıklarını... ...ve değerli şeyler düşündüklerine inandığımız için... ...seni de konuk olarak almak istedik. Fakat ne kadar şanslı bir insanmışsın ki... ...Türkiye tarihinin en ilginç hafta sonlarından birine <gülüyor> denk geldin. Yani burada da herhalde bir uğur, bir hayır vardır diye düşünüyoruz değil mi Onurcuğum? Kesinlikle büyük bir hayır olduğunu düşünüyorum ben de. Evet... Ee, neyse şimdi arkadaşlar tabii konuşmayı planladığımız şey e, dijital ortamda içerik üretimi. Ben aslında olan olayların buradan çok uzağına düştüğünü düşünmüyorum. Tabii bizim konuşmayı planladığımız şeyler daha e, vizyonun nasıl olabileceği dijital ortamda, e, içerik üretiminde ne, ne tip etik prensipler olabileceği falan gibi şeylerdi. Bunların hepsinin aslında şu anda yaşadığımız hani bahsetmiyoruz ama herhalde herkesi neden bahsettiğimizin farkındadır Türkiye'de son günlerde olan toplumsal kitlesel bir direniş hareketinin etkileri üzerinden tartışılabileceğine de ben inanıyorum yani hani şovumuzu iptal etmek yerine kaydetmeye karar verdik ve e, bunun onurun en başında çok pozitif bir şekilde açtığı gibi bunu dinleyen insanların çok pozitif bir şekilde e, ...programı sonlandıracağına inanıyoruz. İçerimizin de... E, ...şu anki durumla... ...bir şekilde alakalı olduğunu da düşünüyoruz. Aslında ortam çok... ...güzel Onur'un dediği gibi. Hmm. <gülüyor> Daha doğrusu... Ne faydası? oldu ki bu hafta sonu arkadaşlar? Bana hatırlatın ya unuttum bir anda. <gülüyor> <Kim> oldu? <gülüyor> Onur sen Karadeniz'de yaşıyordun değil mi? Neredeydi? İnternet falan <gülüyor> var mıydı sizin orada? <gülüyor> ya Karadeniz'de yaşıyorum ama... ...ilk geceyi tabi ...yani bizim için... E, Tabii çarşambadan beri devam ediyor olaylar ama cuma gecesi e, sabahlara kadar internetteydik. E, ama cumartesi günü artık hani sanaldan reale geçme zamanı gelmişti. Benim görevim e, dolayısıyla. Kendime biçtiğim görev dolayısıyla diyelim. Çünkü insanlar burada kendilerine görev biçiyorlar ve görev bilinciyle yapıyorlar bunu. Ben de <gülüyor> hani cumayı sanal, cumartesiyle real bir şekilde Taksim'de geçirdim. Evet. Ve gerçekten de şunu söyleyeyim yani hani Cuma günü yaptıklarımızla e, bilginin yayılması anlamında yaptıklarımızla Cumartesi yaptıklarımız arasında çok büyük bir farklılık var ama ikisinde ayrı bir değeri olduğunu düşünüyorum. Evet. <gülüyor> Şunun tarihi artık 31 Mayıs olayları şeklinde mi başlasak devam yani, etsek? 31 he? Mayıs vakası. <gülüyor> Bence 31 Mayıs <gülüyor> vakası değilim ben. Devamında olacaklar için de güzel bir şey olur. Evet. Ee, şey. Selen, e, seni tabii çok kısa anons ettik ama sen de istersen birazcık hani ne bileyim ya insaniye olarak ya da bu yani internet aleminin herhangi bir bireyi olarak tanıtılmak istediğini de bahsetmiştin daha önce bize. Böyle bir insan olarak neler hissediyorsun? Ne, sen neler yaşadın? Yani kişisel olarak ne oluyor? Yani aslında Onur'un biraz önce söylediği şey çok güzeldi. Hani ne oldu diyor ya. Ben de mesela hala soruyorum. Ne oluyor yani? Şu an olan ne? Yani... İşte, çok ilginç e... bir şey oluyor bence çünkü ben hissediyorum çok ilginç bir şey olduğunu ama bunun e, yani mesela şu anda show sırasında genelde her şeyimizi kapatırız biz onurla ama şu an kapatmıyorum ve o yüzden arkadan mesela Facebook mesajları geliyor çünkü kapatmak istemiyorum çok önemli bir event var yani şu anda Türkiye'de Hı -hı. olan herkesin çok ciddi olarak ilgilendiği sence ne oluyor senin tanımın ne olanlara dair? Yani şöyle bir şey işte mevzu şu topçu kışlası meselesiyle çıktık. Çarşambadan beri takip ediyoruz. Sağ olsun bizim ekip de çok hani zamanında çok büyük yayın kollarında Milliyetten TV'ydi. Şu an kendi TV'den bahsetmiyorum. Eee yer almış insanlar, benden yaşça büyük de insanlar ve hani gündemi takip eden olayların içinde kimi zaman yer almış insanlar var benim ekibimde, beraber yer aldığımız ekipte. Hı -hı. Dolayısıyla ne hani sürekli aktif olarak hani online taraftan bir yandan iş yetiştirirken bir taraftan takip ediyorduk ama artık hani bir işte perşembe günü de işte e, geçti. Fakat artık cuma günü hani hepimiz yani hepimiz artık olaya kilitlenmiştik. Yani yetiştirilmesi gereken işler var. Bunları birazcık saygıttık ve tamamen hani dijital tarafta neler yapabiliriz ya da işte e, bu neler oluyor anlamaya çalıştık. Bu dönem içerisinde ben hemen zaten tabii ki bir şey yenilmez bir blogger olarak gezi parkında ne oldu ve neler oluyor diye bir günlük tutmaya başladım. Hı hı. E, ve hani teyit edebildiğim hani benim de bir tarafımda geçmişimde gazete tarafı var. Yani muhabirim ve foto muhabirlik yaptım. Dolayısıyla hani benim görevim en doğru bilgiyi en doğru yerden hani kanıtlanmış bilgiyi oraya koymak. Tabii ki evet hani Tumblr bloğumla herhangi bir şeyin altına imza atmıyorum aslında ama hani onu okuyan insanlar mutlaka hani bir şekilde oradan bilgi almaya çalışıyorlarsa, 3 kişi bile okuyorsa yanlış olmasını istedim. Dolayısıyla bir günlük tutmaya başladım. İşte 30 Haziran, Perşembe'den Perşembe günü oraya gittik. Gezi Parkı'na gittik. Gezi Parkı çok güzeldi. Tam bir festival havasıydı. Tüm Taksim. Okan Boyugen her zaman yaptığı artık akşam gece yarısı program yapıyor. O radyo programını oraya taşıdı. E, Haykos'u geldi, Aylin Aslı mı geldi vesaire. Ama e, o festival havası, işte çarşı grubu vardı Bişitaş. Çarşı gerçekten hani e, o kendi mintihan ruhları böyle bir şey içinde oradaydı. Ve hani her şey çok güzeldi. Sonrasında ama hani hissediyorduk yani gece yarısı oradan ayrıldık ama orada bir şeyler olacak. Çünkü bütün savaşlarda sabaha karşı bütün saldırılar olur. Nitekim perşembe Çarşamba cumaya bağlayan sabaha karşı e, gaz bombaları gerçekten çok yoğun bir hal aldı. Beş buçuk sularında falan oldu işte orada. E, bir sürü oyuncu arkadaşım, ben de konservatuar çıkışlıyım, oradaki bir sürü oyuncu arkadaşım, ee, orada gaz yediler, koşturdular, işte inanç stadyumunu orada sıkıştırıldılar, harbiye de sıkıştırıldılar. Ee, Bu dönemde Cuma günü Ahmet Şık ve Süreyya Önder'in gerçekten hani ha, vurulup hastanelik olduğunu gördük. Hani e, ve artık hani herkes artık sesini duymaya başladı. Ee, i̇şte Cem Boynar mesela taksinde. Taksim'deki AVM'de Boyner grubu girmeyecek dedi. Ardından Silken Kashmir ve Harry de bu projeye girmeyeceğini açıkladı. Cuma günü olan olaylarda tabii çok önemli markaların o kriz yönetimi. Çünkü mesela işte gaz bombasının harbiyede atıldığı sıralarda Starbucks demirlerini kapatırken her zamanki gibi her olayda divan notari insanlara kapısını açtı işte su yemek işte gerekli işte neyse işte orada işte e, gaz bombasından zarar görenler için yapabileceklerini yaptılar işte yani hani şöyle bir durum var hani hani markaların kriz yönetimi diye bir şey vardır bence toplanmaları gerekiyordu bu bir sivil halk halk hareketiyken iken mutlaka onların da bir yerlerini dokunacaktı bu yanlış hareket ettiler sonrasında hatta şey ana haberini aldık işte Starbucks tünel Starbucks herkese işte ücretsiz e, yiyecek işte ve vesaire vereceğini açıklıyor falan işte kapılarını açtı durumu. E, bu arada tabii bir sürü provokasyon amaçlı da e, tweetten bir. Bu arada ne yazık ki e, haber kanallarından değil Azizire'den CNN International'dan BBC'den haberleri gerçek anlamda alabildik. Daha bütün e, zaten onur da biliyordur. New York'ta sen zaten çok daha rahat, mahir, e, haberdar oluyorsunuz her şeyden bizden daha bile evvel. Ne yazık ki hiçbir yerde burada ulusal medya kanalları, ana halkın medya kanalları hiçbir şekilde yer vermedi. Sus korudu. Sonra bir yandan nasıl olduysa Cumartesi günü açıldı bütün kanallar. Tabii ki yanına haber verdiler. Daha, daha çoğu Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından ibaretti. Ama tabii orada şöyle bir şey var. Ee, bu arada dijital içerik üretimine gelelim asıl mesele. Çok yanlış içeriklerde ne yazık ki dönmeye başladı. Çünkü şöyle bir şey vardı. Biraz önce konuştuk yayına e, girmeyen kısmı ne yazık ki çarşı, Taksim tarafında bir şekilde sinyal kırıcı olduğunu tahmin ediyoruz ama tabii ki kanıtlanmış bir şey yok. Ama normalde festivallerde eşlik gibi her şeyi koca koca videoları yükleyebilirken bir tane tweet ufacık fotoğrafları gönderemedik online'a gördüğümüz şeyleri. O, o zaman ne yazık yazık ki. insan yoğunluğundan kaynaklanan kaynaklan bir şey olmadığını <gülüyor> ima ediyorsun Ta, ve Evet, bir şekilde yani bu jammer'lar mı bunun sorumlusu acaba? şimdi ee, da teknik tarafta da ben mailem biraz yardım isteyeceğim. Tabii ki. Bir de evet. jammer nedir? Yani dinleyicimiz arasında jammer'ın ne işi yaptığını bile bilmeyenler var. Jammer sinyali bozan, aslında sinyal üreten tarzda olan ama sinyali bozan bir alet. Yani o da başka bir sinyal yayıyor ve senin aldığın sinyali bozuyor. Aslında Türkiye'de yani Çin'de çok fazla jammer var. Yani Çin üretiyor jammer'ların bir kısmını. Türkiye'ye getirebilirsin aslında yani sen de bir jammer getirebilirsin yani yakalanmadığın sürece senin de bir jammer'ın olabilir. Fakat benim işin ilginç tarafı yani polisin toplumsal olaylara müdahale polisinin jammer'la geziyor olması bence çok ilginç bir şey yani hani niye böyle bir şey yapıyor ya yani ben bu ilk duyduğumda Türkiye'den gelen haberlerde çok şaşırmıştım çünkü ya toplumsal bir olay var. Sen niye toplumun iletişim hakkını bloke ederek geziyorsun ki? Yani tam müdahale et de. Hani ya zaten bilmiyorum gördüğümüz bu kadar yani günlerdir gördüğümüz polis şiddeti karşısında polise dair konuşmak istediğim çok fazla bir şey yok ama bu Cemr olayını ilginç bulmuyor. Yani bu tamamen bir stratejik hamle yani. Gerçekten insanların iletişim hakkı oradaki insanları sindirip tamamıyla dış ile iletişimlerini kesmek üzerine yaptığı bir şey. Çünkü... O zaman e, burada e, önümüzdeki Kuvvetin, polisin kullandığı araçlar arasında gaz bombası, biber gazı hep sayılıyor ya yanına evet. da o zaman Jemmer'e ekleyelim arkadaş. Kesinlikle. Yani Jemmer çok büyük bir yer. Ya bence bak Selen olayı çok güzel bir şekilde özetledi. Ben o özetlerken şunu düşünüyordum. Bence burada çok ciddi bir çatışma var artık. Ve yani ilk defa Türkiye'de olan herhangi bir durumda Onur biliyorsun yani çok aklı selim ve makul bir yaklaşımım olduğunu düşünüyorum bir sürü şeye karşı. Yani bazen hak iddia edenlerin de gereksiz şekilde olayları abarttığı durumlar oldu yani Türkiye tarihinde. Ama bu sefer, yani özellikle mesela biraz önce yine e, saygıdeğer başbakanımız çıkmış demiş ki, Twitter denilen bir bela var. Yalanın daniskası burada. Sosyal medya bana göre toplumun baş belasıdır. E yani Bu... Artık bu işin koptuğunun bir kanıtıdır benim için. Yani buradaki mücadele ana akım ve gerçekten kişisel paylaşım arasındadır. Buradaki mücadele sosyal medya, sosyal ağlar ve de e, büyük iş ağları arasındaki mücadeledir. Buradaki mücadele teknolojik bir mücadeledir. Yani nasıl polisin cemri varsa. Çünkü buradaki mücadele aynı zamanda bilginin mücadelesi. Yani bütün olayın sürecine baktığımızda bizi... Bu olayların daha da gelişmesine, daha da fazla insanın katılmasına ve daha da fazla insanın daha da fazla desteklemesine sebep olan imge imajlar var ya da imge videolar var bu işin içinde. Ya yani Bu da bilgiyle yürütülen bir mücadele olduğunun kanıtı. Bence o yüzden polis de ilginç bir şekilde ben aslında bir yandan da şaşırdım. Daha böyle şeyler olduğunu bile bilmeden jammerlar falan filan yaptığına göre demek ki bayağı onlar da şeymiş yani gerçekten e, hazırlıklıymış yani böyle bir bilgi mücadelesine engelleme metotlarına. Ama yani o doğru. zaman belki de gaz bombaları biber gazlarından e, Jammer tarafı biraz daha oyunu daha e, akıllıca oynadıklarını gösteriyor. E, diğerini belki gözle görebiliyorsun, kokluyorsun, geznin de böyle tamamen yakıyor seni. E, Selen ve ben bunu yaşadık tabii. E, ama aynı zamanda Jammer görünmüyor. E, yani şimdi ama hissedemiyorsun şey ama bir şekilde bir iletişimsizlik var ve bunun kaynağının ama... ne olabileceğini tahmin ediyor biliyorsun ama... E, suçlayabileceğin çok fazla kaynak var etrafta. Yani Anladım. direktman man işte polis demiyorsun orada, hükümet demiyorsun. Ne demi? Anlatabiliyor muyum? Orada o görünmez güç esastı. E, beni en enteres, en ilgimi çeken taraf o görünmez gücün elde olması ve e, muhtelif durumlarda bu görünmez gücün kullanılmak için fırsatların kullanması ve bu da bu fırsatlardan bir tanesi oldu gerçi. Ondurcuğum bence birkaç güne nasıl ki şimdi bir gazı ilk çıktığında kimse nasıl mücadele edeceğini bilmiyordu. Sonra ne kadar detaylı şeyler çıktı manueller değil mi? İşte sütle sirkeyi karıştırın. Şöyle yapın daha iyi oluyor. İşte plastik şişeyi kesin. Şunu yapın bunu yapın. Yani insanlar birlikte yavaş yavaş yavaş yavaş birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün en sonunda artık böyle Hafif profesyonelliğe yakın el yapımı, <gülüyor> gaz maskeleri falan çıkmaya başladı. Şimdi Şöyle konusu, bir şey oldu bu arada. Konusu konusunda kompleks değil... fakat sen zannediyor musun ki bu kadar yurt dışında yaşayan mühendis arkadaşımız var, teknolojiyle uğraşan arkadaşımız var. Bu Cemr konusunda çözmek için uğraşmadıklarını mı zannediyorsun Nurcum? Yarın öbür gün bir Facebook notunda da Cemr'le ilgili bir şey çıkar belki yani belli olmaz <gülüyor> Tabi bu arada şöyle bir şey var. Jammer'dan bahsediyoruz. Ee, süper çalışıyorlarsa gerçekten. Ee, Jammer'lar eğer yani jammer olduğunu tahmin ediyoruz. Ya da bir şekilde yoğunluktan dolayı çok iyi niyetlerimizi yoğunluktan olduğunu tahmin ettiğimiz bu sinyal kesilmesi durumundan Yok, dolayı. Ya, tabii geldi Selen. Yani çünkü evet. araçlarda jammer olduğunu söylüyorlar. Yani orada teknolojide ilgilenen bir takım arkadaşlardan gel gelen bilgiyi aktarayım. Hı -hı. Ee, araç yaklaştığında yani Tom'a yaklaştığı zaman o araç neyse işte o Hı -hı. panzer gibi olan Sinyal gidiyor. Yani aracın üstünde var. Hı hı. Ama tabii bunu ne çıkardı? İnsanlar birlik beraberliğe en ihtiyaç olduğumuz bugünlerde en cimri e, mekanlar bile e, hı hı. wi filarını açmaya başladılar. Evet. Özellikle Taksim civarında, Gümüş, su, Cihangir, işte meydana yakın her yerde insanlara çağrıda bulundu. <gülüyor> Wi-Fi şifrenizi açın. Ve şifrenizi dağıtmaya başlayın diye ve işte listeler yayınlanmaya başladı şu açtı bu açtı falan. Wi-Fi üzerinden güçlü bağlantıları sayesinde erişebildiğimiz eriştik ama biraz önce yine bahsettiğimiz aslında hani burada bir zaman kayması oluşmaya başladı bilgide. Öğlen saat 11'de olan bir şeyi saat 4'te haber alabiliyorduk çok önemli videoyu ve dolayısıyla yanlış bilgi paylaşımı da oluşmaya başlandı. Yani Dolayısıyla eğer sen oralıysan, hani o sokaklıysan, o mahalleliysen bilebileceğin yerler çok başka bir mahalleden e, tweetlenmeye başlandı. Tabi bu da e, bilgi kayması yaratıyor. Dolayısıyla bilgi paylaşımını zayıflatıyor. Çünkü e, yani şuraya gitmeyin diyorlar ama ne zaman acaba re, bu tweet atıldı, re ama baktığında aslında 3 saat önce... Evet. tweetlenmiş bu. İnsanlar retweetlenmek adına da ne yazık ki bu arada şunun da altını çizmek lazım. Paylaşılmak adına da çok önemli bilgileri artık zamanı geçmiş etkisini içirmiş bilgilerini orada bırakmaya devam ettiler. Bence silmeleri gerekiyordu. Yani sen eğer işte orada şimdi mesela işte ben e, şurada olay var, şurada bilmem ne var diyorsun, şu tarafa akın diyorsun, orada bir şey yok diyorsun. Tamam işte ilk 10 dakika, 20 dakika, yarım saat gerçekten orada kalabilir. Bin de retweet alabilir, fark etmez. Ama orada artık ihtiyaç olmadığında kaldırmalısın o bilgiyi. Hmm. Çünkü çılgıncasına daha yeni internete girmiş, uyanmış adam da onu diyor Ve orada o öyle bir olay olduğu zannediyor. Halbuki orası günlük günistanlık şu anda başka bir tarafta mevzu dönüyor. Hmm. Yani e, ne yazık ki kimse tabii ki o habercilik, e, neden, ahlakı diye bir şey vardır. hani e, bilgiyi, bilgiyi bir şekilde teyit etmek... Orada, oradaysan ya da gerçekten resmi yerlerden aldıysan o bilgiyi paylaşmak ama herkes tabii ki böyle bir ahlakla bilemez daha doğrusu bunun belli kuralları var ama o kuralları sen kendi içinde kendi vicdanınla ancak e, bulabilirsin herkes sonuçta bizler gibi böyle bu işlerin eğitimini almadı. Dolayısıyla bilgi paylaşımda ne yazık ki zayıfladı aslında yani şuraya gidin buraya gidin o biraz sıkıntılı benim canım çok sıktı ben çok hassas olmaya çalıştım ama ne yazık ki belli bir zaman sonra yani kimlerin ne laf yetiştireceksin. <gülüyor> Onur sana bir sorun var Selen bu kaotik durumu çok güzel şimdi e, teknoloji dünyasındaki insanlar olarak biz hani belli etiklerden ve de prensiplerden her zaman bahsediyoruz ama böyle bir olay olduğunda öyle bir kaos oluyor ki birden ya hiçbir şey kontrol edemiyorsun ya böyle elinden akıyor gidiyor yani ne ne işte yazdığın şeyin böyle bazen sen de heyecanlanıyorsun hızlıca bir şey yazıyorsun ya da bazen bambaşka biri bir şey gönderiyor onu ona duygulanıyorsun bir şeyler yapıyorsun falan. Sadece insanlar nasıl hareket etmeli böyle bir olay içerisinde? Daha sakin mi olmam? Seni çok sakin görüyorum ben mesela olayın başından beri. <gülüyor> Yani süzgeci iyi oturtmak lazım. Süzgeç değil mi? Filtri. Evet süzgeci iyi oturtmak lazım ve böyle bir durumda son 48 saatte ve önce, ondan önceki zaman 96 saatte gerçekten de bizim iyi hikaye anlatıcılarımız yoktu. Hı hı. Bunun en büyük nedeni de tabii ana medya. Yani hikaye anlatıcı görevini ana medya esasla çok iyi yapma fırsatına sahip çünkü anchormanlar olsun muhabirler olsun hikayeyi toparlayıp bir süzgeçten geçirdikten sonra bir de hikayeye Dönüştürüyorlar. Yani verileri alıyorlar sonra sana anlatmaya başlıyorlar ama bizim buradaki dezavantajımız o anlatıcılarımız yok onun için kendi kendimize o süzgeçimizi kullanıp belki hikayeyi kendimize anlatmamız gerekiyor ben tabi olaylar yaşanırken bir şekilde bu TV kafamda oturtuyorum bu ne hakkında ne yaşıyoruz biz? Yalnızca hani veriler değil, Beşiktaş'ta ne oluyor, Akaretler'de ne oluyor, Harbiye'de ne oluyor değil de biz ne yaşıyoruz, ben şu anda ne yaşıyorum, neyin içerisindeyim? Bu verileri süzgeçten geçirip ben ister istemez kendi kendime hikaye anlatıyordum. E, bu da galiba e, bizim de Facebook ve Twitter'dan e, eksikliğimiz veya sosyal medyanın da bir tür bir eksikliği budur bence. E, bu Bunu toparlayacak... O narativi oluşturacak, o sınırları oluşturacak ve bunu e, kolaylıkla insanlar arasında paylaşılabilecek bir hikaye haline getirebilmek. Bakın yani güven duyacağımız insanlar her zaman önemlidir. İster istemez artık güven duyacağımız insanlar bu hafta sona anladık ki Anchorman'lar veya Anchorman'lar değil. E, yani yani onu, Fatih Altaylılar falan hiç zaman değil. Tabii ki de. yani, yani sonuçta biz bu yeni karakterleri nasıl oluşturacağız? Bu bize hikayeyi anlatacak insanları nasıl bulacağız? Yani o bağını güvenler falan gerçekten o anlamda çok önemli insanlar. Hı hı. Ee, ama artık şu an içinde bulunduğumuz mecralarda bunu oturtmanın zamanı geldi arkadaşlar. Yani onun için gelen veriler ele, ele bak Selin'in bahsettiği gibi zaman kaybasına uğramış verilerle e, ister istemez e, bir şey oturtamıyoruz. Onun için de e, süzgeçimizi çok iyi oluşturup kendi kendimize bir e, otokontrol mekanizması kurmamız gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak da yani gerçekten de böyle şey dikkati de almış çocuklar gibi bir haberden bir habere koşup hangisi işimize gelirse belki onu alıyoruz. Ve ister istemez hepimiz etik olarak da kaymaya başlıyoruz. Çünkü belli bir şeye inanmaya o kadar hazırız ki o tarafa doğru gitmeye başlıyoruz. Onun için insanın kendi kendine bile güveni kaybolabiliyor böyle bir durumda Mahir mesela Ben ondan dolayı da biraz bu ana medyanın bu, bu hafta sonu, Geçirdiği imtihandan kalmasından dolayı yani e, <gülüyor> bir dakika sözümü bitirmeden esas tekrar Flash TV'den bahsedeyim. <gülüyor> ee, Selen, e, Flash TV benim en sevdiğim kanallardan biri. Ee, Türkiye'nin tek kült kanalı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> ama cumartesi günü Flash TV izlerken gerçekten de hoşuma gitti. Yani tabii geç reaksiyon verdiler herkes gibi ama cumartesi ana haberde Flash TV'deki olayın basit cümlelerle anlatış, anlatışını bir görseniz. Guru duyardınız. Ya. Yani Gaz maskesi takmıştın mı Gerçekten de çok güzel bir şekilde anlat. Gaz maskesi takmıştı değil mi bu arada sunarken? Öyle bir şey gördüm diye <gülüyor> hatırlıyorum. <gülüyor> Gaz maskesi. <gülüyor> Ya ben şöyle düşündüm ya adamlar bırak hani yayını halayı kestiler ya. Halayı kestiler yani. Halayı kestiler, öyle mi? Flash TV halayı. Yani ya. halayı kestilerse kesimi neden o iyi bir nedeni vardır değil mi? Bu çok önemli yani. Hiçbir önce Flash TV halayı kestiyse ve orada işte, işte Nergis TV, Habercik ve benzeri kanalların ana akım medyanın suskun kalması çok çok çok büyük utançtı yani bence. Gerçekten hani orada yer alıyor olsaydım hiçbir zaman televizyon ya da gazetede yer almak istemedim büyük yerlerde. Hiç öyle bir şanslarım oldu ama hiçbir zaman yer almak istemedim. Hani ilk yer almamışım, ikinci alternatif yerlerde olmuşum, ikiz dijital tarafa geçmişim. Çok utanırdım ya. Çok utanırdım orada olmaktan. Yani benim utanan çok insan var ya. Ben buna inanıyorum. Yani ben gerçekten ben Onur burada bu olay ilk başladığından beri biz takip ediyoruz New York'ta. Biraz tuzumuz da kuru şimdi. Hani herkes burada e... Bunun da suçluluğunu hisseden çok insan tanıyorum. Neyse ben diyorum abi vicdan. Bu olayın benim için keyword yani bu hani akademik paper yazsam bu olayla ilgili. Biliyorsun akademik e, paperlarda keywordler tanımlıyorsun ya benim ilk kelimem vicdan Ana, yani. Bu bir vicdan meselesi çünkü ya o görüntüleri görüp hele hele tanıdığımız insanların bir kısmını kişisel olarak bir kısmını arkadaşımızın arkadaşı olarak tanıdığımız insan, ...yalan söylemeyeceğini bildiğimiz insan anlattıklarını duyup, yani hala böyle e, sanki bir psikolojik savaş varmışçasına... ...öbür tarafın yanında yer alabilen insanların vicdanından şüphe ediyorum ben. Polisin vicdanından şüphe ediyorum. Yani vicdan benim için bu işin en anahtar kelimesi. Ama e, biraz önce anlattıklarına dönecek olursak, Flash TV bence, yani bilmiyordum böyle bir şey olduğunu ama gerçekten çok iyi. Yani gaz maskesiyle çıkması... Ya bu, jen, bu jenerasyon o sokaktaki apolitik jenerasyonun alkışlayacağı bir hareket ben söyleyeyim. Yani çünkü niye? Bu insanlar abi herkes kendisi gibi olsun istiyorlar. Yani bu insanların derdi o. Herkes e, başbakanın yani başbakanın kim olduğunu benim için önemi yok. Ama başbakan denen bir adamın tanımladığı bireyler olmak istemiyorlar. Yani bu devir bitti yani bunu Türkiye'ye şu an kabul eder ya 10 sene sonra kabul eder ama edecek yani üzgünüm o devirler bitiyor dünyanın her yerinde bitiyor. Yani o yüzden ne? Flash yani... TV kendi üslubuyla bu olaya yaklaşıyorsa ama yaklaş, evet. yaklaşsın yani yaklaşıyorsa hiçbir sorun yok. Ee, ve ben Selin'in de burada e, ne gördüğünü merak ediyorum ama ben kısaca ne gördüğümü söyleyeyim. Değişik gruplar ve değişik bireyler anlamında yani e, biraz bilindik gibi olacak ama bakın ya benim cumartesi gördüğüm şudur ki e, saatlerce yürüdük. Başörtülüsünden, travestisinden, e, ülkücüsünden, siyah bayrakla gezen anarşistlerden en baş, en saf en ön saflarda yaran TKPçilerden, komünistlerden ya gerçekten de insanlar birbirlerinin iç içeydi. Ve bu hafta sonuna dair bir asayiş raporu varsa normalde bir herhangi bir cumartesi olan e, raporlarla karşılaştığı zaman çok az avukat olduğunu görecekler. Bütün elektrikler kesilmiş, silme insan dolu, çok çeşitli e, e, backgroundlardan, çok çeşitli geçmişlerden gelmiş insanlar var ve çok çok çok az olay oluyor. Hiçbir insan birbirine saldırmıyor. ya yani bu bu müthiş bir zenginliktir. ya yani ben Türkiye'de olmaktan. Bu topraklarda yaşam, yaşıyor olmaktan büyük bir gurur duydum. Ama bu yalnızca benim gördüklerim tarafından konuşuyorum tabi. E, ama bu birliktelik vardı. E, bayrak sallayanlar bir tarafta, yani bayrak sallamayan da yüzlerce, binlerce, yani yüzde doksan sallamıyordu zaten. Yani e, o tencere, kapaklar... Ben öyle bir aşureyi Türkiye içerisinde bir gösteri alanında görmemiştim daha önce. Evet. Yani sen ne gördün o anlamda? Değişik insanların, değişik grupların bir araya gelmesi konusunda gördüklerin var mı? Ya şöyle bir şey var. Gerçekten direnişin rengi olmaz denen şeyi gerçekten canlı canlı gördüm. Hı hı. Yani hani bu çok önemli. Özellikle yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yani üç bu üçlü grup. Özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ne kadar birbiriyle ezeli rakip olduğunu bilirsiniz. Hani gerçekten duyduğum bir şey bu. E, Beşiktaş'taki saldırılarda yani saldırılar diyorum artık ama işte hani gaz bombası şeylerinde işte yere yatan e, Fenerbahçeli formalı çocuğa Galatasaray'da çocuğun yaklaşıp abi dayan hadi kaçalım daha sizi bizi Fenerbahçe kendisiniz daha çok yeneceksiniz demesi yani hani bu Orada gerçekten direniş rengi yoktu. Çarşı grubu gerçekten bu iş çok güzel sırtlandı böyle ben Galatasaray'lıyım, babam Fenerbahçeli, annem Beşiktaşlı. <gülüyor> çarşı grubu, çarşı biz böyle bayağı bir garip bir aileyiz. Çarşı grubu çok güzel sırtlandı ve çok güzel hemen organize oldu ve herkesi de o organizasyon içine çekti. O çok güzel bir şeydi gerçekten. Ve tabii onlar daha güçlüler. Biz militan değiliz. Biz maça gitmemiş adamlarız. O adamlar maçlar görmüşler. Dolayısıyla hep ön, en ön saflarda yer aldılar. Dolayısıyla ben hatta dünkü olayların da açıkçası e, dün gece olan olayların ne yazık ki. Yani bu gerçek e, kesik polisin... ...bir intikam olduğunu düşünüyorum. Taksim Gezi Parkı'nda alamadığı intikamını... ...çarşıya indi ve orada aldı. Hmm. tabii bu arada şöyle bir şey oldu. Ben zannetmiyorum en ufak bir e, cüzdanın çalınmadığı... ...kimsenin telefonunun ortalıklarda cebimizde... ...gayet ortada dolaştık saatlerce... Hiçbir şey olmadığı bir yerde o bankamatiklerin kırılması bence o bize ait bir şey değil Derin işçilere ait bir şey değildi. Kimse kimsenin para almak yani bankamatik ya banka değil bir şey değil yani. Senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Yani ne olacak ki onu kırdığında. Ve pek çok bankamatik e, kırılmıştı. E, açıkçası so provokasyon işte burada bence devreye girdi. Yani hani orada oraya ait olmayan insanlar vardı. E, ve oraya ait olmayan insanlar şimdi Silenişçilere mahalle edecekler ve ne yazık hmm. ki ana akım medya gerçekleri yansıtmadığı için sadece yanlı olarak yansıttığı için orada olan olayları yani halktaki annem çünkü bir yani, e, ya söyle. medyanın bir şey yansıttığını düşünme Medya bir temsilci. Yani bu zaten e, gelişmiş kapitalizm teorilerinde medyanın dördüncü kuvvet olması kavramı vardır ama bu artık böyle bir medya kolluk kuvveti gibi olmuş yani Türkiye'de hani. Artık nasıl evet, bir evet. prosesleri var tam bilemiyorum ama yani 48 saat böyle bir olayı hiç yazmıyor. Yani başbakanı mı arıyorlar acaba? Bir, bir şey, yani o, o konuşmaları yayın biz burada var, çok düşündük açıkçası. New York'ta ki olarak hep evet. konuştuğumuz şey şu. Ya ne oluyor abi? Şu an mesela böyle şeyler oluyor. Ne konuşuyorlar acaba kendi aralarında diye. Yani o diyaloğu çok merak ediyorum. Acaba ne konuşuyorlar? Yani yazmayacaksınız falan mı diyor acaba biri? Nasıl oluyor yayın acaba? Yasa Yayın yasa vardı Cuma günü sanırım yayın yasa ya da Cuma yok Cuma günü muhtemelen yayın yasa gitti. Samanyolu TV mesela şöyle bir şey söyledi. Düzenli taşlar ve sobal sopalarla polislere saldırdım. Hemen bir 10 dakika öncesine dönelim. Az önce <gülüyor> şeyler, polisler çılgıncasına gazladılar adamları hmm. falan filan. Yani hani ama yansıtan bu şekilde oldu. Annem bu haberi yok şu anın mevzularda. yani ben gelip anlatıyorum falan iyi misiniz şeklinde. Ama şey şöyle bir şey var bu arada çok önemli bu detay. Ee, arkadaşımın öğretmen annesi çıkarken şöyle demişti. Emekli öğretmen annesi. Ee, çıkın çocukların çıkın biz e, çıktığımız zaman biz yürüdüğümüz zaman küçücük çocuklar öldürülüyordu yollarda koşunlarla şimdi çıkın işte falan dedi yani hani yani bizi yolluyor yani sırtımıza vurup şimdi öyle bir kitle ne yazık ki oldu neden çünkü sen sakladın ee, ve ne yazık ki bu kadar gizleyerek daha büyük bir e, toz duman yarattım ve onun içinden dolayısıyla hiç haberi olmayacak, pek uzaktan şöyle bir izleyecek insanlar artık bu işin farklı bir mesele olduğunu, bir halk direniş hareketi olduğunu fark ettiler Hatay'da, Adana'da, Antalya'da, İzmir'de orada herkes ayaklandı ya en rahat, en keyfine düşkün İzmir'de insanlar gaz yemeği göze alarak yollara döküldü yani ilk başta festival halası da onlarda da Kordon'da süper gidiyordu onlar da gece yarısı dün gece gazlandılar yani. İzmir ya hani İzmir, CHP falan hani oranın kalesidir yani. Ama onlar bile göze aldılar bu işi. Sen yani Çok yanlış yaptı yani. Çok büyük bir yanlış yapıldı ne yazık ki. Ve hala direniyor olması. Hala direniyor. Hala bu egonun Kocaman ego'nun hala üzerimizde olması çok enteresan yani. Gerçekten çok yanlış bir kriz yönetimi. Dora Lucas var. uluslararası yani şey Beyaz Saray, sen daha iyi bilirsin Mahir. Hmm. Beyaz Saray sanırım ulusal güvenlik sözcüsü. E, o it, itidal e, çağrısında bulundu. Yani soğukkanlılık ve ılımlı olmaz çağrısında bulundu bugün. E, ama tabii ki bunu görmüyoruz ne yazık ki. Hmm. Ya, şimdi o zaman Mahir Riyaz'la New York'a geçelim. Kimsem ee, sen New York'ta cumartesi günü saat kaçta buluştunuz? 12'de aslında şu anda da var yine. Ee, yani Türkiye'deki olaylar bitene kadar burada da her gün protesto olması planlanıyor. Ve 12'deki e, gösteriye 2000 var. kişi geldi değil mi? Yani benim ya bir ara kesinlikle 1500'e yakın olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki say, sayma şansımız yok ama e, oldukça doluydu park. E, Ve sen bunu canlı yayınladın internetten sanıyorum. Evet canlı yayınlamaya çalıştık. Orada da mı Jammer vardı bilmiyorum ama bizim 4G'lerimiz de çalışmadı dün Zuccotti Park'ta. Neyse ki bir wireless spot edindik. E, bu arada acaba Türkiye'de öyle bir şey var mı? Gerçi Jammer onu da bozar da. Neyse... Um, bir wireless bağlantı sayesinde e, yayınlayabildik bir kısmını. E, i̇lginçti. Yani açıkçası benim politik olarak çok fazla yakın durmayı istemeyeceğim taraftan insanlar da vardı. Ama hiç kimsenin birbirinden rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Zaten dün Facebook'ta yazdığım bir notta da onu paylaştım. Buradaki hisleri yani. Çok yoğun bir his var. Yani bence benim bu olayda gördüğüm ve hoşuma giden şey ne biliyor musun? İnsanların sadece tek bir derdi var. Yani... Gerçekten baskının karşısında hangi renkten olursan ol... ...kendi fikrini ifade etme şansın olmayacak. Yani bunu anladı artık insanlar. Yani aynen yani hani böyle bu işin sonu... ...yani böyle baskı artar artar artar. Yani en sonunda ne olur biliyor musun? O şapkayı takma olur. Sen niye bıyığını öyle kestin? Sen niye bilmem ne yapıyorsun? Onu öyle yapmayacaksın, bunu böyle yapmayacaksın. Yani bunu anladılar. Yani sen başka bir şeye inanıyorsun. Ben başka bir şeye inanıyorum. Ben İstiklal Marşı'nı çok seviyorum. Sen o kadar bayılmıyorsun. Ya da ben işte gençliğe hitabı okumak istiyorum, sen okumak istemiyorsun, ben daha fazla Atatürkçüyüm, sen İslam'a inanıyorsun falan. Bunun çok önemli olmadığını, aslında bir saf oluştuğunu ve bizim o safın dışında kaldığımızı, yani bizi oraya almayacaklarını, bizi oraya almadıkları için de bizim herhangi bir şekilde yapacağımız herhangi bir şeye, yani bu şova dair bile ya da internette yazdığımız bir mesaja dair, bir blog postuna dair bile başımıza sırf o, Gruba ait olmadığımız için bir şeyler gelebileceğini anlamış insanlar gördüm ben New York'ta ve bu çok gördüğüm bir şey değil açıkçası senin taksimde gördüğün şeye benzer bir şey olduğunu düşünüyorum yani insanlar birbirinden rahatsız olmadılar bence yani çünkü genelde yani biliyorsun yurt dışında yaşayan insanların bana böyle... neyi hatırlatıyor musun mahir deprem sonrası e... evet biraz öyle bir durum var o, o geceyi hatırlattı yani evet o orada da bir, e, yani sonuçta büyük bir, bir şey olmuş. Deprem olmuş değil mi? Ama insanların birbirleriyle iletişim tarzlarına baktığım zaman, değişik türde insanların iletişim tarzlarına baktığım zaman o geceyi hatırladım. Yani 13 yıl önceki o geceyi tekrar yaşıyor gibi oldum. Evet. Çünkü ışıklar da falan kapatıldığı için e, yani panayır havası bir fiesta gibi aynı zamanda ama sonuçta bir dert var. Çok önemli bir dert var orada. Onun etrafında toplanmış insanlar ama normalde birbirleriyle Alakası olmayacak insanlar yani birlikte oluyorlar. Onun için yani bu baskı analizisi bence çok iyi bir analoji. Ee, ya bir felaket. Ama mi? ilk bitkin noktaya geri dönmek zorundayım. İster evet. istemez oraya dönüyorum arkadaşlar. Yani bakın birliktelik çok güzel. Bu hafta sonunu yaşadık. Gelecek hafta işte insanlar nöbet tutar parkta. Şu yapıları yapılmaz efendim. Kışla mı yapılacaktı? AKM'yi mi yıkılacaktı? Tamam. Bu unsurlar çok güzel. Ee, ve esas da bu hafta sonu benim için en güzel tarafı bu alkol falan gibi nedenden çıkmadı bir ağaçtan çıktı evet. yani sanki yöresel e, bir konu vardır ya orada görenin insanları haykırırlar dünyaya bunu yapmayın veya şehir meclisine giderler yapmayın bunun yüksek skaladasını yaşadık biz ama bundan sonra biz bizim gibiler insan halk bu tür aktivitelere devam edecekse, direnişe devam edecekse ve anlatacaksa derdini liderlerle olacak bu. Evet. İster istemez bakın biraz hani pro, e, bana katılmayabilirsiniz ama e, iyi hikaye anlatıcılar ihtiyacımız olduğunu Yok, söylüyorum. Çin, üretim için tam bir zaman Yani hı hı. bu proje zamanı, bu yazma zamanı bu bildiğimiz o hani milyonları etrafında sürükleyen siyasi liderlikten bahsetmiyorum. Hepimizin liderliği senin, senin ve benim liderliğimle olacak veya diğer liderliklerle olacak ve o hikayelerin artık diğer hikayelerin arasında rekabet içerisinde bir zaman olmak zorunda. Çünkü o rekabet olmazsa başkalarının hikayelerini dinlemek zorunda kalacaksınız. Bizim hikayelerimiz de yazılmayacak. Biz bunlara yani hikaye anlatıcı olarak bizim orada olmamız gerekiyor. Bizim gibi binlerce insan olması gerekiyor. Ee, Onur yani o zaman şu anda kişisel olarak sorumluluk alınması gereken bir dönem olduğunu söyleyebilir miyiz? Başta dediğim gibi herkes kendi sorumluluk, kendi çizecek ve o sorumluluk dahilinde hareket etmeye başlayacak. Kesinlikle şahsi olarak sorumluluk zamandır. Ama dışarıdan, yukarıdan kimse sana şunu yap, bunu yap diye değil. Yerarşik bir şey düşünmeyelim yani. Sonuçta 2013 yılındayız. Kendi sorumluluğumuzu kendimiz biteceğiz. Sen ne düşünüyorsun sen Üretim, yani bu dönemdeki e, hikaye anlatımı ve sorumluluk alma konusuyla ilgili olarak? Yani şimdi şöyle bir sıkıntı var. Biz artık daha e, bu bireyselleştik. Yani eskiden daha topluluk, daha büyük ailelerde büyüyorduk daha kalabalık ailelerdi ve bir birlik diye bir şey vardı. Şimdi daha tekiliz, daha az çocuğun olduğu aileler ve kendi başımıza kalma. Dolayısıyla birazcık bu egolarımız biraz daha eskisinden azaran fazla yükseldi. Dolayısıyla hep en önde çıkmak istiyoruz. Evet lider olacağız ama kendi liderimizi seçmek konusunda ben çok başarılı ol, olacağımızı düşünmüyorum şu anda. Yani bir 80 dönemindeki deniz gezmiş çıkabilecek mi aramızdan herhangi bir bayrağın, herhangi bir çatının altında olmayan bir adam çıkabilecek miyim emin değilim. Mesela bu süreçte Mehmet Ali Alabora çok fazla öndeydi. Bütün oyuncu arkadaşlarını sanatçı arkadaşlarını hep birleştirip toplandı. Açıklamalar yaptılar vesaire ama tabii ki ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. hani bir Gerçek bir sözlü seçmekte zorlanacağız çünkü bilinç yükseldikçe eğitim seviyesi yükseldikçe ee, ne yazık ki e, sorgulama da artıyor ve o dolayısıyla kendi fikrimiz çok önemli hale geliyor. Başkalarının fikirlerini koşulsuz kabul etme diye bir şey yok. Asıl diğer tarafın yani bizim şu an takdir etmediğimiz diğer tarafın en önemli kalesi bu bence. Hı hı. Onların arasında çok bilinç seviyesinden kaynaklanan sebeple bir tane lider seçip onu dinleyebiliyorlar. O benden daha iyi bilir ama biz hepimiz sürekli biz daha iyi bilimiziz. Yani ben de öyle düşünüyorum yani en iyi haberi biz yazdık, en güzel tweet'i biz yaptık Hani en güzel kuşu bizi vurduk yani hani ne yazık ki bu konuda Bence daha ben yani onun gibi değilim birazcık daha negatif demeyeyim de daha karamsarım ne yazık ki ama yani hani bunu seçemeyeceğimizi görebiliyorum şu anda halen direnişin şu an 6. günündeyiz ve halen herhangi bir sözcümüz yok. Yani İstanbul Barosu e, vesaire bir sürü yerden işte bir sürü konuşmalar yapılıyor ama direnişimiz bir yani bir grup sözcüsü yok. Herhangi bir bayrak altında olmadan diyorum herhangi bir parti vesaire. Ben daha karamsarım. Evet sözcümüz olması gerekiyordum. Ve kendi haberlerimizi yazacağız ama bu işte karmaşa yaratıyor. Ee, ve na nasıl bir yere varacağız? Şu an öyle orada duruyoruz ama hani ben mi bilmiyorum emin değilim. Hani ne yapıyoruz? Yani mesela işte bireysel hareketlerle başlayan işte mesela bütün olaylardan sonra gittiler temizlik green Greenpeace'çiler vesaireler birbirlerini topladılar ve orada temizlikler yapıldı. Bütün herkes kendi dağıttığımız yerleri kendimiz temizledik. Biber gazlarını topladık vesaire. Ama hani e, ne yazık ki bence hani biz bireysellikten çıkamayacağız gibi görünüyor bana yani çıkabilsek ne ala. Ama ne yazık ki ben şöyle düşünüyorum. senin söylediğin noktalar gerçekten çok önemli. Yani aile yapısının değişmiş olması, bence tüketim toplumunun çok ilerlemiş olması yani eskiden ben hatırlıyorum yani benim kardeşimle mesela bir oyuncağı paylaşmak zorundaydık. Anlatabiliyor muyum? Şimdi öyle bir durum yok. Yani benim şu an kendimin 20 tane oyuncağı var yani şahsıma ait. Çocuğum olursa onların da her birinin olur yani o kadar. Bunlar gerçekten bizi çok e, manipüle etti belli noktalarda. Ama bence birini onaylamak zorunda değiliz. Yani buradaki hani bir leap yapmamız gerekiyorsa, bir atlama yaşamamız gerekiyorsa bu olaydan çıkaracağımız ders şu. Bence birinin tabii ki bir muhatap olarak ortaya çıkması er ya da geç gerekiyor. Ama birini lider seçmek dediğimiz şey eski anlamda bir lider seçmek değil bence. Yani Deniz Gezmiş gibi hani çok daha böyle halk hareketleri içinden çıkmış bir lider bile olsa. Öyle bir lider bile değil bence. Bence burada artık daha başka bir şey var. Yani bilen insanların olduğu bir komite, yani belli konularda belli şeyleri bilen insanların olduğu ve o bilen insanlar kendi egolarıyla bilmeyen arkadaşları <gülüyor> sayesinde bilen insanların olduğu bir şey olması gerekiyor. Yani bence burada öyle bir e, hikaye anlatım grubundan bahsediyoruz diye düşünüyorum yani. <gülüyor> Valla hikaye <gülüyor> anlatım gibi grubu gibi oldu. Ee, bizim akil insanlarımız gibi oldu <gülüyor> Evet yani. Tam tamam ona geleceğiz bu, bu arada. Akil insanlar olması lazım A ben. Ama bakın ya ben yaptığım noktayı biraz daha açıklığa daha gerektiğini söylüyorum. Yani liderlerden bahsettim ve sağ olun siz de e, bu konuda görüşlerinizi bildirdiniz. İkinize de ayrı ayrı e, katıldığım noktalar var. Ama iyi anlaşılmak adına şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani biz burada ekonomi ve teknolojiden çok uzaklaşamayız bu liderlerden bahsettiğimiz. Yani onun için komiteler olsun, politika olsun bunlar tamam devam eder ama liderlik demek artık insanla değil. Yani bazen şirketlerle olacak, üretimle olacak, projelerle olacak. Yani onun için Kapitalist dünyanın da esasında bunun içerisinde olduğunu anlamamız lazım. Kapitalizm bizim annemizin babamızın kapitalizmi değil artık. Kapitalizmin değişimin bir parçası olan bir sistem. Beğenmediğimiz çok tarafı olabilir. Ama zamanla e, özellikle, özellikle bizim iç içe olduğumuz teknoloji şirketleri özellikle Amerika'daki şirketleri gördüğümüz zaman onlar gerçekten iyi bir örnek zaman zaman görüyoruz ki toplumsal hareketlerin nasıl parçası oluyorlar onlarla grip bir şekilde içinde yer alıyorlar. Onun için biz bu hafta sonu ana medyadan şikayet ettik. Bunlar da şirketler. Ama bizim başka şirketlerimiz doğacak. Nasıl Selen işte Starbucks'lardan Türkcellerden falan bahsetti. Herkes esas birbirine rekabet halinde birbirini ayrıştırmaya çalışıyor. Onun için liderlik işte ben herkese yardım edeyim, herkesi kenetliyim değil. Liderlik rekabet demek benim için anlamı odur. Onun için ben biraz da yalnızca Liderliğimizi bulmak değil, ne tür bir liderlik olduğu konusunda biraz e, yeniyiz arkadaşlar. Yani bu tür liderliğe henüz alışık değiliz. İnsanlık olarak alışık değiliz. Türkiye'de hiç alışık değiliz. E, onun için lideri ararken bence kişilere bakmaktansa e, üretime ve e, ticari üretime de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Sanatın yanında, diğer e, sivil toplum örgütlerinin yanında ben ticarete bakılması gerektiğini düşünüyorum. Benim noktam budur. <gülüyor> Ee, ne olacak? Kaldın. Ya böyle çok kalıyoruz canım son günlerde. Genelde hiç böyle kalan biri olmam rağmen hayatta. Ne olacak diye düşünüyorum. Onura da e, gezi parkından konuştuğumuzda telefonda bunu sordum hatırlarsa Onur. Ne olacak? Evet hatırlıyorum da ben ne cevap verdim hatırlamıyorum. Bir şey sen ben ben bu soruma cevap verebilen bir insan görmedim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sormaya devam ediyorum. Ne olacak? Şimdi Pazartesi olacak. İşlerimize gideceğiz, okullarımıza gideceğiz ama e, ruh olarak başka bir ruhuz artık. Herhalde değiştik. Yani fiziksel olarak aynı bu hafta sonraki aktiviteleri yapmayacağız aynı yoğunlukta belki ama e, ruhumuzun değiştiğini düşünüyorum. Ama ben her zamanki gibi şovun başına söylediğim gibi iyimserim. Hı -hı. Selen sence ne olacak? Eee... ...hemen dijital içerik üretimine geçeceğim... ...ne olacak derken... ...birincisi dijital içerikleri okumayı öğreneceğiz... ...zaman içerisinde... Provokasyonlara gele gele... Ee, ...ne derler... ...yanlış haberlerden canımız acıya acıya... ...önce bunu okumayı öğreneceğiz... ...kullanmayı öğreneceğiz... ...bu araçlar çok önemli araçlar... ...tarihe bakmayı, details kısmına bakmayı öğreneceğiz... ...o Twitter'ların altında böyle gereksiz değil onlar... ...details, expand... ...aç, ne var ne yok... Onları okumayı öğreneceğiz. Dolayısıyla farklı bir nesil geliyor artık daha iyi okuyan. Tamam hemen şimdi değil çünkü şu an çok aradayız. Yani şu anda işte 1940-1950 diye doğumlar hala hayatımızda ve onlar gerçekten çok zorlanıyorlar bunu okumakta. Yani bu bilgisayarları kullanmakta, bu webi kullanmakta. Şimdi nesil değişiyor artık işte bunun başına geçecek adamlar bunları kendi başlarına kendi e-maillerini kendine öğrenen adamlar ve aynı zamanda haberleri online'dan takip etmeyi bilen adamlar, canlı kameralardan izlemeyi bilen adamlar artık başlara geçecekler. Dolayısıyla bunu öğreni öğreni canımız yana yana bir, bence bir 20-30 sene sonra farklı bir noktaya geleceğiz ama hemen şimdi değil çünkü bu bir süreç. Ee, gençlesi gerçekten çok aktivist hani bir taraftan. hani Ben e, hiç beklemediğim insanları orada gördüm. Dolayısıyla eğer en tuzu kuru insanlar bile orada ayakta saatlerce durmayı göze aldılarsa bundan sonra iyi şeyler olabilecektir. Zaten bu bir dönem hani e, derler bu, bu 2012 ile beraber bence başlayan hani fazlasıyla devam eden yasaklar ve artık insanların seslerini çıkartmasına hani artık buralarına kadar gelmesiyle Artık daha iyi, daha dikkatli olacağız bence yani kullanacağımız markalardan işte bu yönetim yapamayan adamlar sayesinde bu ne derler kriz yönetemeyen adamlar sayesinde kullandığımız markaları seçeceğiz. Biz tercih hakkına sahip insanlarız. Biz alternatifleri iyi bilen çocuklarız yani biz öyle büyüdük. Hani ben hem bir taraftan bilgisayarın olmadığı bir dönemden geliyorum. Lise hayatım bilgisayarsızdır. Üniversite hayatımda ilk olarak e-mail'imi aldım Yahoo'ydu. Ee, ama öbür tarafı da biliyorum, bu tarafı da biliyorum. Dolayısıyla öbürlerini de anlayabiliyorum. İşte böyle bir nesil geliyor şu anda ve biz 30'lu yaşlarımıza başladık. Yani 31 yaşındayım şu anda. Yani o anlamda kötümser değilim o kadar. Ama e, şu anki olayda belki biraz daha kötümserim. Ama yine de iyi şeyler olacak. Şu an değil. Hemen sonuç beklemek biz çok e, aceleci bir nesiliz aynı zamanda. Hemen olsun istiyoruz. Çünkü hemen alabildik. Kredi kartlarımız vardı... E, ailelerimiz daha rahat bize artık eşyalar alabiliyordu vesaire de hemen olabiliyordu her şey İşte tık diyorduk e, ulaşıyorduk ama ben 56K'dan geliyorum. Biraz beklemeyi biliyorum. <gülüyor> e, o yüzden ben biraz daha beklememiz taraftarıyım. Hemen olmayacağını biliyorum. Belki normalde bu mevzu şu son olaylar 31 Mayıs vakası diyelim Mahir'in deyim ben olayları diyeyim. E, belki normalde 3 günde sonuç verebilecekken o zaman yani bir 10 sene 15 sene önce olsaydı bence bir 3 günde her neyse sonucumuz onu alırdık ama şu anda onu alamıyoruz çünkü daha farklı bir dünyadayız artık ama işte beklemeyi biliyorum ben bir şeyler iyi şeyler olacak yani ama hemen değil ya sabır arkadaşlar <gülüyor> ya sabır <gülüyor> e, mi? yani bu kadar yüksek teknoloji e, gelişmiş kapitalizm ve ama yani herhalde en büyük aracımız sabır Tabii şöyle bir şey var, şöyle, şöyle bir sıkıntı var. Yani hani Open o, e, yani şimdi e, alternatif kanalları da ne yazık ki e, hükümetin desteğiyle oralarda olmuş markalardan kurumlardan alıyoruz. O çok sıkıntı. Yani tamamen. Bağımsız mecralardan online yani internet ve benzeri çok temel bazı e, şeyleri, hizmetleri artık bağımsız alabiliyor olmamız lazım. Bence bir 20-30 sene sonra bunları hiçbir yerden herhangi bir kurum, kültür vesairenin altında olmayan yerlerden almaya başlayabileceğiz. Kendi e, bağlantılarımıza sahip olabileceğimiz günler geleceğini düşünüyorum. Mesela o durumda bir cem vesaire bize işlemeyecek yani o da gelecek. Evet. Çünkü o nelerden geldi. Yani? ticari liderlik böyle bir şey sanırım. Onur diyor ki bu durumda ben olsam diyor mesela değil mi Onurcuğum? Bir uydu şirketi kurarım hemen diyor. Dağıtırım diyor protestoculara wireless şifrelerini. <gülüyor> Arkadaşlar yani... yapılacak ya benim en azından çok saçma gelebilir ama yapacak o kadar çok şeyim var ki bugün Türkiye için. <gülüyor> o yüzden programı burada bitirmek istiyorum. Ee, ama güzel yani pozitif ikiniz de pozitifsiniz. Biz tabi uzakta olduğumuz için o pozitiviteyi bilmiyorduk. Ben de şu an daha pozitif bakacağım sanırım bundan sonra. Olacak yani burada birileri yaralanacak, üzülecek vs. Ama yani hani zaten hani bu direnişin amacı bu yani. Birileri bundan önce de böyle oldu. Hani Acı çekmeden o güzellikleri alamayacağız yani. Üzüleceğiz biraz arkadaşlarımız için, olan olaylar için, ağaçlar için... Olmayan özgürlükler için üzüleceğiz ama zamanla onu kazanacağız yani. Bu arada Mahir nezdinde yurt dışında yaşayan bütün Türkiyeli arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Ya onurum. Gerçekten samimi söylüyorum. Ben böyle bir şey görmedim yani. Ya yurt dışında biliyorsun Avrupa'da da çok tanıdığım insanlar var. Çeşitli şehirlerde yaşayan Türk kökenli arkadaşlarımız var. Türkiye kökenli. Böyle bir şey görmedim yani. Gerçekten görmedim. Yani benim bütün yurt dışında yaşayan tanıdığım bütün Türkler yani bak bir tanesini dahi hatırlamıyorum ki şu olaya tepki göstermesin ya da destek vermesin hepsi diyorum ya hepsi yani böyle bir şey ben daha önce görmedim çünkü bu bir vicdan meselesi abi yani başka bir şey değil yani bence hepinize sevgiler selamlar Selen, Mahir çok teşekkürler ee, güzel yarınlara diyorum <gülüyor> İnşallah. bu arada ben hemen sürtülü insan ettiysem affol demek istiyorum sonrasında bu programı dinleyip çok çok utanmak istemiyorum <gülüyor> yok, <gülüyor> umarım yok. çok yanlış şeylerden bayağı Bayağı baya, baya bilinçlisin ama yani notunu da ekledin sonuna <gülüyor> yazının sonuna notu <gülüyor> ekledi onu <gülüyor> arkadaşlar herkese süper bir hafta diliyorum o zaman görüşmek üzere hoşçakalın görüşmek üzere